Selamun Aleyküm. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eskişehir'den yukarı Söğüt'ü e, mahallesi, aslında köy diyoruz. Hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle beraber, e, daha önce söylemiştim, biraz memlekete gideceğim, oradan bazı videolar atarım diye. İnşallah kıssadan hisseler, bazı konulu programlar var ama ilk gelirken burada yaşadığım tecrübeyi, göz aşinalığını sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de veya yurt dışındaysanız, betonerme binaların arasında yaşıyorsanız elbette ki bu yeşillikleri çok arzu ediyorsunuzdur. O yüzden sizlerle beraber hem köyümüzden, bitkilerden, çiçeklerden bahsetmeye çalışalım. Bakın kurban olduğum Mevlam Celle Celaluhu neler yaratıyor? Şu renklere bakar mısınız Allah aşkına? Bakın şurada çocukken onun içindeki suları falan böyle biraz emmeye çalışırdık. Neler neler şu renklere bakar mısınız? Aynı topraktan, aynı güneşten besleniyorlar suyla. Ama neler oluyor neler? Gelin bakayım biraz buraya. Şöyle. Mesela burada sizi bir tane çilek karşılıyor arkadaşlar. Bakın kardeşlerim. Maşallah barakallah. Şuna bakar mısınız? Bu bizim çileğimiz oluyor. Bu çilek arkadaşımız. Aynı zamanda şurada nanemiz var. Şöyle asmamız Bizi karşılıyor. Bu asmamızın da yavruları var. Gelin buraya bakalım. Şu nanelerimizin hemen yanından. Bakın. Burada üzümlerimiz var. Maşallah üzümlerimiz burada. Hemen aşağı bakıyoruz. Aynı toprakta aynı güneş ve suyla beslenen marulumuz var. Kırmızı marulumuz var. Eyvah bir taraftan da eziyoruz. Ne bunlar? Tahmin edin bakalım. Semizotu değil mi? Salatası, şöyle yoğurtla ne güzel olur. Şimdi kardeşlerim bakın, başka bir hikmet. İbret almak isteyen için dünyada ne ibretler var? Şu renklere bakar mısınız? Burada başka neler var? Bakmaya devam ediyoruz. Bu tarafta domatesimiz var. Şuradan gidip gösterebiliriz. Mesela marulumuzu gösterelim oradan. İleride belki böyle bir bahçesini hayal edenler varsa onlara da ibret olur. Bakın, şöyle burada domates kardeşimiz var. Orada biberlerimiz yer alıyor. Şöyle gelebiliriz. Bakın burada da biberimiz var. Hepsi bunların ibretlik. Hatta böyle bir yerde yaşarken bakın eziyorsunuz. Pazardan alıyorsunuz bu semizotlarını. Maalesef unutuyoruz, eziyoruz. O kadar çabuk çıkıyorlar ki. Çiçekleri, gülleri gösterebiliriz. Bakın şöyle yavaş yavaş gelelim. Burada oradaki kırmızı marulun daha açılmış şekli var. Böyle koparıyorsunuz. Takriben 10 gün, 15 gün içinde o kadar bile kalmıyor bazen. Yenisi çıkıyor. Böyle bir bahçemiz var. Daha ağaçlara geçmedik. Yavaş yavaş bitirelim bu bahçemizi. Bamya var mesela. Belki duymuşsunuzdur. Bakın. Böyle. Böyle. Böyle. Taneleri çıkıyor. Bununla alakalı size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi insanın bakmakla görmek arasında bakış farkı var derler ya. Şimdi biraz farklı bakacağız. Şurada kocaman bir yaprak görüyorsunuz. Evet, bakın. Biraz geriden evet. Bu yaprağın altında bunun taneleri var. Kurban olduğum mevlam Celle Celaluhu bu koca yaprağı demiş ki sen büyüyeceksin altındaki şu tanelerini güneşten koruyacaksın. Dikkat ederseniz şu ya, bakın her yerde var. İlla bir büyük bir yaprak altında böyle taneleri var. Bir yaprak altında taneleri var. Koca koca yapraklar olmuş. Bu da farklı bir bakış açısı. Şöyle gelin beraber bu arada şu bir ayva ağacı hemen arkamızdaki bir ayva. Burada fasulyelerimiz var, fasulyelerimizi görüyorsunuz, bir de söyleyeyim rüzgarlı olduğu için seste bir haşırtı hışırtı olabilir, kusura bakmayın, sizlerle paylaşmak istedim çünkü ben İstanbul'dayken böyle paylaşımları doğa ile alakalı, toprak ile alakalı paylaşımları hep takip ediyordum, size de sanki buradaymışsınız gibi bunları anlatmak istedim, burada fasulyelerimiz var bu fasulyelerde yine toprakla yine aynı suyla, aynı güneşi farklı bir şekilde bakın yansıtıyor bize e, taneler veriyor. Şu anda çiçek halinde. Burada kaktüs var. İlginç bir kaktüs. Bu kaktüsümüze bakar mısınız? Bir yandan dikenlerini görüyorsunuz. Bir yandan da bakın maşallah. Şuradaki yakından belki alırsanız Letafete bakar mısınız? Zarifliğe bakar mısınız? Polenleri var üzerinde. Bunları görüp de bir insanın evrimden bahsetmesi, Allah-u Teala'yı inkar etmesi, bunların rastlantı sonucu meydana geldiğini söylemesi ne kadar komik geliyor değil mi? Bak burada da marullarımız var. Bu marulları kopartın, yiyin arkadaşlar. İşte bizi şehir ve bu koşuşturma bu kadar yoruyor. Bilmiyorum bunları izlerken siz de benim gibi heyecanlanıyor musunuz, mutlu oluyor musunuz toprağı görünce? Tabii kişiden kişiye değişir. Kimisi de ya ne kadar sıkıcı yerler diyebilir. Onlara da saygı duyuyorum. Devam ediyoruz. Şöyle yeşillikler arasından geçmeye. Burada zaten çoğunuz biliyorsunuzdur çam ağacı var. Yeni dikildi. İnşallah hayırla büyür. Bu tarafa baktığınız zaman şöyle kirazları, özür dilerim, vişneleri görüyorsunuz. Vişnelerin hemen arkasında da dut ağacı var. Öbür tarafta da fındık var. Gelin şimdi fındığa bakalım. Evet, şimdi fındık ağaçlarının arasındayız. İşte tabii Karadeniz'li olanlar belki bu heyecanı binlerce kez yaşadılar. Çok bir şey ifade etmiyor ama şehirde yaşayanlar için bir fındık ağacına ve şöyle dalına efendim e, tanesine dokunmakta ayrı bir heyecan veriyor. Bu da böyle. Tabii bazı yerlerde özellikle Sakarya tarafında daha böyle bodur olduğunu biliyoruz. Bazı yerlerde daha yüksek. Burası Eskişehir olduğu için belki şekli şemali biraz daha değişiktir. Bu konuda çok fazla bir bilgim yok. Şu e, mevzuyu da söyleyeyim. Bu fındığın Olduğu yerin altı yazın ne kadar dışarısı sıcak olursa olsun şu yapraklarından zannediyorum. Şöyle yukarı doğru istiyorsanız bir bakın. Güneşi perdeliyor ve hep burası serin. Ne zaman buraya gelseniz ne kadar sıcak da olsa günün hangi saati olursa olsun burası hep serin oluyor. Burada da kirazımız var yan tarafta. Buyurun oraya da geçelim sizlerle beraber. Efendim aldığımız son bir bilgiye göre az önceki e, gösterdiklerimiz... Kiraz değil, vişneymiş. Bu efendim sosyal mesajı verdikten sonra şöyle gösteriyoruz. Bu toplanmış hali tabii. Boyumuz yettiği yere kadar toplanabilmiş. Buraları inşallah birkaç güne kadar toplanacak. Hemen arka canahımızda erikleri göreceğiz. Şöyle eriklerimiz de yukarılarda gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı oluyor. Henüz Güneşte tanışmamış, zamanı olanlarda yeşil oluyor, yenebilir. Bunun reçeli, kompostosu, hoşafı, marmelatı yapılabilir. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Buradan da hem diğer ağaçları görüyor. Dut ağacı var mesela burada gördüğünüz gibi. Dut ağacımız var. İleride Yine farklı eriğimiz var, sarı eriğimiz var. Buralar da böyle, buraların tabii değerini dışarıdan gelenler çok daha iyi biliyor diye düşünüyoruz. Bazıları da tabii köyde yaşayanlar da yani şehirde yaşasam oradaki rahatlığı görsem diye düşünüyorlar belki öyle görüyorlar. Ama inanın buraları tam yaşanacak yerler, her insanın yaşadığı yer köy elbette kendisine değerlidir. O ayrı ama yeşilliği toprağı seven insanlar için kaçırılmayacak fırsatlar buraları. Efendim bugünkü birlikteliğimizin nihayetindeyiz. Kısadan hisseler veya ibretlik mevzuları konuşmaya, paylaşmaya devam edeceğiz ama bugün ilk heyecanımızı sizlerle paylaşalım. Beton erbi binaların arasından, debdebenin, koşuşturmanın, araba seslerinin arasından Yeşilli gören insanlar birden kendini o çocukluk yıllarına doğru atıyorlar. Bu mutluluğu, heyecanı Eskişehir'den Söğüt Mahallesi'nden size paylaşmış oluyoruz. Sonraki yayınlarımızda buluşmak ümidiyle hepinize Eskişehir'den selamlar, sevgiler. Hepiniz Allah'a emanet olun.